Ve ben onu okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhu inna Allahu يُحِبُّ Ona haber verin, Allah da onu seviyor. Buyurdu aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, hadisi rivayet eden Ayşe anamızdır. Ki kendisi Ebu Bekir As-Siddiq radiyallahu anhu'nun kızıdır.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 Ruzuk verendir, güçlüdür, kuvvetlidir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Muhakkak ki izzet kimindir? Allah'ındır, Rasulünün'dir ve müminlerindir. Ve yine ne diyor? رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ şeyin رَحْمَةٌ Bizim Rabbimiz ilmi her şeyi ne yapmıştır? Rahmetiyle ve ilmiyle Allah'a her şeyi kuşatmıştır. Ve daha birçok ayeti kerimede ve yine diyor ki hadisi şerifte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 çekirge mi kelebek mi? çekirge, çekirge indiriyor. altın. Arı. arı mı? arı çekirge. çekirge olarak benim aklımda kalmış. altın yani bildiğimiz altın madeninden çekirge yağıyor. orada altına dönüyor. Ondan sonra Eyub Aleyhisselam hemen eteğini açıyor ve toplamaya çalışıyoruz.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 Şanel Nebiyyü sallallahu aleyhi ve seveyi yıkul, Allah'ım senin izzetinle sana sığınırım. Diyerek ne yapmıştır? Bir çeşit yemin etmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki, bir adam diyor cennetle cehennem arasında kalır diyor. Ve der ki ya Rabbi benim yüzümü cehennemden çevir der diyor. Ve ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğim derdir. Sonra hadisizlikle zikreder ve cehennem demeye başka rivayette yine burada izzetine yemin vardır ki başka bir rivayette Enes radıyallahu anhu'nun dediğinde cehennem helmin mezid demeye başlar diyor. Ya daha fazla var mı? Ve en sonunda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 İnkara gitmişlerdir ve ileride yine geleceği gibi de ne yapmışlardır? Bazı sıfatları tevil ederek, yorumlayarak manasını bozmaya çalışmışlardır. Ki ümmetin, Muhammed ümmetinin bazı birçok fırkasının ayağını kaymasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ne olmuştur? Bu isim ve sıfat tevilinde olmuştur. Halbuki bizler tevhid kısmını incelerken, tevhid dersimizde işlerken,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 Allah azze ve celle diyor ki: Subhana Rabbi rabbil izzati amma yasifun. Ya Rabbi diyor, onlar seni onların ey izzet sahibi Rabbim Allah'ın onların diyor vasfettikleri şeylerden sen nesin? Münezzehsin, berisin diyor. Şimdi kardeşler burada eee Mutezile biraz önce dediğimiz Mutezile fırkası ne yapmışlardır?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 değil mi hani hayber zaferinde Hayde. yahudilerin şeyinde ki zaferle sonuçlanıyor ve yine müslimde rivayette muhakkak ki Allah diyor takıyı olan mutttaıyı yani Allah'tan hakkıyla korkan gani el hafi zengin ve gizli ibadet eden kullarını sever diyor burada zenginden kasıt allah'u alem e, gönül zenginliği olabileceği gibi Çok mal zenginliği de olabilir. Her ikisi de ihtimal vardır. Ama allah Alem gözüken gönül zenginliği daha ağır bası. Tabi en iyisini Allah bilir. Azzele. Ama zahirinde mal zenginliği de olabilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kulunu, muttaki kulunu sevdiğini, sevebileceğini gösteren en büyük delillerden bir tanesi. Diğer kısmı da bir kulun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 Hacetlerinizi ona arz edemezseniz, edemezseniz Allah'ı sevmezseniz ona kul olamazsınız ve böylelikle ne yapar? Uzar gider. Allah'ı sevmezseniz Müslüman olamazsınız. Ki yani La ilaha illallahın manası da nedir? Hep bunun üzerine kurulmuştur. Yani mesela diyor ya Allah Resulü Aleyhisselam,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 Maalesef müşrik vasfını almış ve ebedi cehenneme götüren bu vasfı hak etmişlerdir. Allah bizleri bunlardan eylemesin ya Rasim. O yüzden diyor ya Allah Azze ve O وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ İnsanlardan kimi de vardır ki diyor Allah'tan başka ortaklar edinirler. Nitler edinirler. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Ve onları tıpkı Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Severler. Affet. Ve kime Allah'a emanet eder? Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a öyle eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder. Allah'a emanet eder.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 küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerih gören kimsedir. Bu üç sınıf kimse nedir? Halavetel <gülüyor> iman. İmanın tadını almış kimselerdir. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin. ya İmanın Allah tadını... Allah ayrılmak nasıl oluyor Yani Allah için ayrılmak, biz bir Müslümanı e, günaha kadar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 Neden Hacet Hanı'nda bir derler biliyor musun? Ne derler? Anlamadım. Neden Hacet Hanı'nda birlenen diye bir derler? Ne kadar mı açıklama orada? Hacet Hanı'nda birlenen. Yani, yani bütün... Kafirler zaten inkar edemez. Başı kıştığınız... Allah... Hemen <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kamer semaya bakar. Hani Sadiş-i geliyor ya, senin Rabb'ın aç. Yedi, nerede? Biri göttü, biri yer göttü. başın dara geldiğinde, sıkıştığında hangisine müracaat edeceksin? Bir <gülüyor> seref göttekinen. <'in. gülüyor> yani kareden <gülüyor> kafirler dahi, ve çok güzel açıklamış olurdu. Hacet anında sıkıştığında dahi, <gülüyor> töbücü bir tek var. Evet, e, yine bütün ihtiyaçlar bütün ihtiyaçlar Allah hazretleri'ne yönlendirilir. Ki burada yine ahad demiştir. Şey'len kufuvan ahat Yani hiçbir şey ona bir denk veya ortak değildir diyerek Allah hazretleri bir yerde o ahad sıfatını, ismini ne yapmıştır? ispat etmiştir. Evet kardeşlerim yine burada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 şerhini inşallah bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki babda İmam Bukhari rahimahullah yeni bir bab açıyor. Babın konusu قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ Rahman, <gülüyor> اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْاَسْنَاءُ Ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Azze ve Celle de ki isterseniz Allah'a dua edin. İsterseniz Rahman'a dua edin. Eyyemme ted'u. Hangisinde dua ederseniz. Felahul esma'ul husna. Muhakkak ki en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nin'dir. Ayeti kelimesiyle İmam Bukhari Rahimullah Tevhid kitabında yeni bir kısım, yeni bir bölüm açıyor. Şimdi Taberi Rahimullah diyor ki Eee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 küfürden, kafirlerden e, bizlere korusun, onlara karşı bizlere yardım eylesin. bizim imanımızı korusun, ailemize, neslimize, e, neslimizin de imanını korusun. Subhanallah Rabbi Laleze Tamayaftunu Salamunaleyhi